Baş Yaşam için teknoloji. Merhaba. Türkiye'yi güneşe yelken açmaya davet eden Rainbow Warrior seyahatine Bodrum, Seferihisar ve Çeşme'den sonra devam ediyor. Bu seferki durağı Çanakkale. Gemide Çanakkale'de bir araya gelen kömür karşıtı hareketin öncüleri çözüm güneşte dediler. Rainbow Warrior'ın 6 Eylül'de Bodrum'da başlayan güneş yolculuğu bugün de Çanakkale'de devam etti. Greenpeace çalışanları Çanakkale'de aralarında Çanakkale Belediyesi, Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, İda Dayanışma Derneği, Çanakkale Üniversitesi, Edremit Şehir Konseyi'nden yetkililerin bulunduğu 9 ayrı kurum ve kuruluştan 12 isimli Rainbow Warrior'da bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda güneşin sağlığımıza ve çevrimize zarar veren kömürlü termik santrallerin yerine alabilecek yegane enerji kaynağı olduğunun altı çizildi. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Duygu Kutluay, kirli kömür çağını arkamızda bıraktığımıza dikkat çekerek şunları dile getirdi. ''Neden hala çağın dışında kirli ve sağlıksız kömürden enerji üretmekte direniliyor?'' Günümüzde hiçbir ülke kömüre yatırım yaptığı için takdir toplamıyor ve toplamayacaktı. Bu noktada eğer enerji konusunda dünyada lider pozisyona gelmek istiyorsanız yapmanız gereken yenilenebilir enerjiye ağırlık vermek. Ülkede bu konuda yeni bir pazar oluşturmak, bu alanda istihdam yaratmak ve böylece güçlü, bağımsız bir ekonominin temellerini atmaktır. Katılımcılardan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıklar Koruma Derneği Başkanı Süleyla Doğan'sa Çanakkale'de kömürü termik santral tehdidine dikkat çekerek Şu an faaliyet gösteren kömürlü termik santrallerin doğamıza verdiği zararlar ortadayken sayının kat ve kat artması durumunda bölgenin geleceğini düşünmek bile istemiyoruz. Bizler hem yerli hem de ithal kömürlü termik santrallere Karşı çıkıyoruz. Temiz enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Bölgemizde buna çok uygun. Bunun için hem yerel yönetimler hem kamusal otoriteler nezdinde bilgilendirme konusunda baskı grupları oluşturulmalı. Bizler de bu toplantıda bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için neler yapılabileceğine dair somut örnekler üzerine çalıştık. Umarım bu dönüşüme çabalarımızın katkısı olur diye konuştu. Toplantının bir diğer katılımcısı İDA Dayanışma Derneği'nden İlhan Piritçiler... Bu toplantıya dair şunları söyledi. Kaz Dağları Dünya Mirası. Kaz Dağları oksijeni, yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla sadece bu bölgenin ya da Türkiye'nin değil, komşularımızın da yaşam kaynağı ve rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisinden faydalanmak yerine kömürde diretmek yaşam kaynağımızı, can damarımızı tehlikeye atıyor dedi kendisi. Ve gelelim biz Avustralya'ya. Burada çatı üstü güneş elektriği kurulumlarının toplam gücü 5 gigawattı aşmış bile. Avustralya Temiz Enerji İdaresi açıklanan verilere göre 1 Eylül 2016 itibariyle ülkedeki iş yerleri ve konutlarının çatılarında toplam güçleri 5105 megawatt olan 1.581.905 adet güneş elektriği sistemi bulunduğunu söylemiş. Bunların ortalama kurulu güçleri ise 3.2 kilowattdan 5 kW'a kadar yükselmiş durumda, 2016'nın ilk 8 ayında ise 72 bin evin ve iş yerinin çatısında güneş elektriği kurulumu yapılmış. Darısı Türkiye'nin başına diyelim ve Rainbow Warrior'dakilerin söylediği gibi güneş geleceğimizi sağlayacak olan yegane enerji kaynağı. Türkiye'nin 2023'te toplam enerji tüketiminin %30'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedeflenirken, İzmir bu konuda ön plana çıkmış durumda. Sektör temsilcileri 2023 hedefinin tutturulabilmesi için önümüzdeki 7 yılda en az 25 milyar dolarlık bir ekipman pazarının oluşturulması gerektiğini belirtiyorlar. Dünyaca ünlü ekipman üreticilerinin İzmir'de üretim için girişimlerini arttırdıklarını belirtmişler. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Vatansever, yenilenebilir enerji ekipmanı üretmeyi yapmayı planlayan 11 yatırımcının 2015 yılında İzmir Kalkınma Ajansına başvurduğunu söylemiş. Vatansever 2016'nın ilk 6 ayında ise 7 başvuru olduğunu söylüyor. İzmir'in coğrafi konumu, ekolojik yapısı, tarım ve sanayi sektöründeki gelişmişliğiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesi açısından öne çıktığı bir gerçek. İzmir Kalkınma Ajansı yani İSKA 28 kurum ve kuruluşla işbirlikleri kapsamında bölgenin öncelikli sektörü olan yenilenebilir enerji cihazları imalatı konusunda gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekse ekipman üretiminin arttırılması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Yenilenebilir enerji cihazları imalatında tüm alt sektörler ayrı ayrı değerlendirildiğinde hem mevzuat hem de yatırımların sıklığı ve yapılabilirliği açısından İzmir'de rüzgar enerjisi sektörü şu anda en çekici durumda. İnşa edilen Rüzgar enerji santrallerinin toplam yatırımı içerisinde İzmir %23.9'da tüm illerin arasında ilk sırada. İzmir'in dünyanın en önemli rüzgar türbünün üreticilerine ev sahipliği yaptığını belirtmiş Hüseyin Vatansever. Diyor ki sektörün önemli oyuncularından Alman Enerkom ve Amerika Birleşik Devletleri'nden TPI firmalarının İzmir'de kanat üretim tesisleri bulunduğuna dikkat çekmiş. Kendisi bu firmaların yanı sıra dünyanın başka birçok rüzgar türbünün üreticisi de, İzmir'le ilgileniyor şu anda. Vatansever İSKA bünyesinde yatırım destek ofisi tarafından yenilenebilir enerji sektöründeki yabancı yatırımcıların bölgeye çekilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda faaliyetler yürütülüyor demiş. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri